Merhaba, Bir Söz Güç'ün programına daha hoş geldiniz. Ben Utku. Ve ben Gülce. Bu haftada yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz çocuk ve karne. Konumuz ise okul rehber öğretmeni Erhan Ağbaba. Bildiğiniz gibi geçen hafta hem karne haftası hem de SBS ve ÖSS sınavları vardı. Biz de bu ile ilgili rehber öğretmenimize sorularımız olacak. Hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Öncelikle hem size hem de tüm dinleyicilere merhaba demek istiyorum. Ee, İsmim Erhan Ağbaba, okul rehber öğretmeniyim. Ee, Ümraniye'de şehit öğretmeni Ahmet Onay İlk Okulu'nda çalışmaktayım. Ee, böyle diyeyim. Başarılı öğrenci nasıl olmalıdır? Hmm, başarılı öğrenci nasıl olmalıdır? Aslında şöyle başlarsak, şöyle başlarsam benim açımdan daha iyi olacak. Başarılı öğrenci nedir? ...diye sorduğumuzda başarının kişiye göre değiştiğini e, söylemek gerekiyor. Yani e, her birey birbirinden farklı. Her bireyin öğrenme hızı, gelişim hızı, kapasitesi, yetenekleri çok farklılık gösterdiği için her birey kendine özeldir. Doğru olarak da başarısı da e, kendine özeldir. Bu açıdan da ben başarılı öğrenci kimdir sorusunu şöyle yanıtabilirim. Kendi kapasitesi, kendi yetenekleri... Kendi sınırlılıkları içerisinde yapabileceğinin en iyisini yapan öğrenciye başarılı öğrenci denir diyorum. Peki SBS ve ÖSS sınavlarında başarılı olmak isteyen bir öğrenci nasıl çalışmalıdır? Ee, evet aslında e, bizde e, bizim ülkemizde genel şöyle bir yargı var. SBS'de, ÖSS'de ve sınavlarda başarılı olan öğrenci başarılı öğrencidir. E, eğer başarısızsa o zaman başarısızdır ama e, SBS ile ÖSS ile başarılı öğrenciyi çok ilişkilendirmemek gerekiyor. Çünkü bu çok ıı, ayrı bir mevzu. Mesela SBS ve ıı, ÖSS tamamıyla teste yönelik ıı, sınavlar olduğu için herkesin teste ıı, bir yatkınlığı olmayabiliyor. Aslında test farklı bir ıı, ölçme ve değerlendirme şekli. Eğer sadece teste göre ölçüp sadece teste göre şekillendirdiğimizde o zaman ıı, tam anlamıyla başarıyı... Ee, ...ölçemiyoruz. Şimdi SBS biliyorsunuz... ...siz de içindesiniz. Ee, yeni değişiklikler var. Artık eskiden e, sadece 8. sınıf sonunda o kalsiz oluyordu... ...fakat şu an 6. 7. ve 8. sınıfta 3 ayrı sınav şeklinde oldu. Doğal olarak da e, bunun bir süreç olduğunu göz önünde bulundurmalı öğrenciler... ...bu aşamada da e, sene başından... ...yani Eylül ayından itibaren planlı bir şekilde çalışması gerekiyor. E, bu plan nasıl olması gerekiyor? E, sene başından itibaren... Hem zaman hem de konu planı yapması gerekiyor ve bütün konuları bir yıla dağıttıktan sonra onun üzerine sistemli bir şekilde çalışıp çok sık tekrar etmeli. Ve malum e, sınavın test e, olması hasebiyle de çok bolca test çözüp e, yatkınlığı olmasa bile ona yatkınlık kazanması gerekiyor. E, bunun dışında farklı işte e, değişkenler var. Örneğin süreyi çok iyi kullanması gerekiyor. Ee, bunun dışında e, iyi dinlenmesi gerekiyor Sadece e, çalışırken zihin de aynı beden gibidir Ara sıra onu dinlendirmek gerekiyor Bu aşamada da bu şekilde eğer planlı ve programlı bir seneyi dağıtmış şekilde hareket ederse başarılı olabilir e, SBS ve ÖSS'nin öğrenciler üzerinde etkileri nedir? Güzel soru Gülce. Hmm, kendi deneyimlerime dayanarak bunu söyleyeyim. Benim öğrencilerim üzerinde en yoğun etkisi e, kaygı, korku, yapabilir miyim? E, sorusunun yanı sıra e, hem öğretmenlerden hem de ailelerden gelen, beklentilerden oluşan e, o baskıda yapamazsam ailem ne der, yapamazsam öğretmenim ne der e, korkusu var. Doğal olarak da e, ben şu ana kadar... Ee, SBS'nin öğrenciler üzerinde ya da ÖSS'nin öğrenciler üzerinde ama ne güzel bir sınav, çok mutluyum. Yani mutluluk uyandırdığını görmedim. Doğal olarak da bunun sonucu e, bir öğrencinin hatta ailenin hayatını onlara göre önemli derecede etkilediği için de yoğun bir kaygı kaygı yaratıyor. Benim için SBS ya da ÖSS kelimesini duyduğumda ilk aklıma gelen şey yoğun kaygı, sınav kaygısı. Bu kaygı daha hem okul hayatına hem daha gelişim aşamasında olan önergenlik ve ergenlik döneminde olan gençlerin e, özel hayatına hem aile ilişkilerine yoğun derecede etki etmekte. E, şöyle çok kısa e, özel hayatıyla alakalı birkaç şey söyledikten sonra e, tekrar sözü sana bırakayım. E, kaygı yaşayan genç e, ilk aşamada kendi sosyal çevresindeki arkadaşlarla iletişimi yavaşlamaya hatta azalmaya başlıyor. Kendi içine dönmeye başlıyor. Eğer aileden de benzer bir baskı varsa aileden de ufaktan uzaklaşma gibi bir e, duruma gidebiliyor. Bu aşamada da çıkış noktaları aramakta. Ve bu çıkış noktaları da bazen olumlu bazen de olumsuz olabiliyor. Olumsuzların başında işte farklı arkadaş gruplarına e, yönelme, farklı e, işte madde bağımlılığı gibi e, olumsuz şeylere yönelme, e, yalnızlığa bürünme. Gibi olumsuz sonuçları e, olabiliyor. Bu aşamada da e, SBS ile karşı karşıya gelen gence, e, öncelikle öğretmenler ve daha çok ailenin çok çok destek olup bunun bir aşama olmadığını, dünyanın sonu olmadığını onları ifade ederek bunun sadece bir sınav olduğunu kazanmaması durumunda ya da geçememesi durumunda da dünyanın sonu olmadığını iyi ifade etmek gerekiyor ve sürekli desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki SBS ve ÖSS sınavlarına sene başından... İtibaren mi çalışılmalıdır yoksa atıyorum sınava 3-4 ay kala mı çalışılmalıdır? Hangisi daha verimli olur? Ee, Utkucuğum o konuda hmm, şöyle ifade edeyim. Şimdi yeni sistemde SBS için söylüyorum bunu. Yeni sistemde 6. sınıf SBS için sadece 6. sınıf konuları, 7. sınıf için sadece 7. sınıf konuları olduğu için sene başından itibaren sistemli bir şekilde çalışması gerekiyor. Az ve öz yani haftalık hem zaman hem konu planı yapması gerekiyor ve bunu tüm yıla yayması gerekiyor. Her son 3-4 ay kala çalışırsa o bahsettiğimiz zaten kendiliğinden oluşan kaygı e, ona Artır. katlanacaktır. Daha da artacaktır. Bu da daha olumsuz etkileyecektir. Onun için tüm yılı göz önünde bulunur olarak çalışılmalı. Peki SBS ve karnenin ilişkisi ne olabilir? Hmm, onu şöyle ifade edeyim. E, şimdi yeni sistemde yeni seviye belirleme sınavında e, şöyle bir şey var. Ee, öğrenci girdiği e, sınavın yani 6. sınıfta giriyorsa örnek veriyorum 6. sınıf için konuşayım. 6. sınıfta girdiği SBS sınavının e, eski sistem için söylüyorum %70'i e, okuldaki başarısının %25'i e, davranışlarının da %5'i alınıyordu. Yani davranışlar için bir puan veriliyor buna davranış puanı deniyor %5'ti. Fakat daha sonra bu bir mahkeme sürecine girdi mahkeme sürecinde davranış puanı iptal edildi. Hani çocukların e, gelişim aşamasındayken bunun notlandırılamayacağı. E, şeklinde. Şu an sadece e, şöyle bir şey var e, bir öğrenci al, e, girdiği SPS sınavının yüzde yetmişi kalan yüzde otusunun e, okuldaki derslerde gösterdiği başarılar baz alınarak SPS puanı hesaplanıyor. Bu açıdan da bir öğrenci eğer SPS'de başarılı olmak istiyorsa e, girdiği SPS sınavından aldığı iyi puan kadar e, okuldaki derslerini de dersleri, ders notlarını da çok yüksek tutması gerekiyor. Ee, tüm dersler bunun içine giriyor yani gördüğünüz görsel sanatlardan, resim dersinden, beden eğitiminden, matematiğine kadar tüm ders notlarını yüksek tutmak durumundasınız. Eğer yüksek tutarsanız ilk öğretim başarı puanınızda bu aşamada yüksek oluyor bu durumda da sbs puanınız artmış oluyor onun için böyle bir ilişki var. Peki karnesizce çocuğun seviyesini belirleyen bir belge midir? Süper bir soru ee, Utkucuğum aslında değildir. Ee, ...tamamiyle belirleyen bir şey değildir. Aslında karne sadece çocuğun e, akademik başarısını... ...yani okuldaki derslerde gösterdiği başarıyı gösteren bir şey. Ama oysa ki biz insan olarak birçok yönden gelişiyoruz. Örneğin fiziksel anlamda, duygusal anlamda... E, ...bilişsel anlamda birçok gelişim yönümüz var. Fakat karne bizim sadece eğitsel boyuttaki gelişimimizi gösteren bir şey. Doğal olarak da e, karne bizim e, düzeyimizi belgelendiren bir şey midir değildir. Peki e, şimdi şu sorakta geliyor. O zaman e, madem e, karne birebir bunu ölçemeyen bir şeyse, niye sadece karneyle e, geçiyoruz, öyle değil mi? O zaman fiziksel gelişimimiz, duygusal gelişimimiz, bireysel gelişimimiz de dikkate alınmalı. Hani buna yönelik çalışmalar yapılıyor, e, biz de yapmaya çalışıyoruz ama bununla ilgili düzenleme hala e, yetersiz. Buna yönelik çalışmalar olması gerekiyor. Yani sorduğun sorunun cevabı kesinlikle. <gülüyor> Karni karşılamıyor. Peki kötü karnı çocukta ne tür etki yapar? Ne gibi etki yapar? Şimdi mesela şimdi burada bir doğaçlama yapalım. Şimdi kendimizi çok fazla zayıfı olan karneye sahip bir öğrenci olarak düşünelim. İlk aşamada şöyle gözlerimizi kapattığımızda ilk aklımıza gelen şey korku. Neyden korku? Birincisi bizden başarı beklentisi olan insanlar var. En başında evde anne ve babamız. Doğal olarak da ve ee, karnen kötüyse ilk hesap vereceğim ya da ilk karşılaşacağın şey anne babanın e, yüksek başarı beklentisini karşılayamamak. Doğal olarak da e, bu durumda e, birinci şey e, bunu e, çevremizdeki insanlara açıklayamamak. İkincisi kaygı. Anne babanın ötesinde biz de e, her insan başarılı olmak istiyor. Eğer başarılı olamazsan e, ne hissedersin? Doğru olarak da bir değersizlik duygusu, yapabilir miyim duygusu, kendini başarısız, başarısızlığı işselleştirmek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsın. İkinci boyutu bu. Kendinle olan güvenini ufak ufak kaybetmeye başlıyorsun. Daha başka bir şey kıyaslanma korkusu mesela. Hem kardeşler arasında e, hem başka örneğin komşunun çocuğuyla kıyaslanmak gibi e, şeyler var. Doğal olarak da kötü karneyle ile karşı karşıya kalan... Bir öğrencinin e, hali hazırda çok kaba bir şekilde ilk e, karşılaşacağı, karşılaşacağı şeyler e, bunlar. Bunlar peki çocukta neler yaratabilir üzerine biraz konuşursak. Bu durumu yaşayan e, öğrenci muhtemelen e, özgüven boyutunda yara almış olacak. Anne babasının güveni boyutunda yara almış olacak. Ve bu yarada e, onun daha sonraki atılımlarını, daha sonraki çalışmalarını e, yoğun derece etkileyecektir. Bu aşamada da hem anne babanın hem öğretmenin ve hatta öğrenciye de bireysel destekte böyle bir durumla karşılaştığında nasıl baş edebileceğini ifade etmek, anlatmak ve yaşatmak gerekiyor. Peki karnesinde düşük olan öğrenciler aileleri tarafından nasıl karşılanmalıdır? Ee, önce nasıl karşılanıyoryu söyleyeyim daha sonra da nasıl karşılanmalıdır üzerine konuşalım. Ee, şu an şu sebese sınavının 6. 7. ve 8. sınıfta 3'e çıkarılmasının büyük etkisi oldu. Bunun için karnenotu aileler arasında çok önemli bir hale gelmeye başladı. Önemli hale geldiği için de yoğun derecede bir hepsinin olmasa da büyük bir kısmında yoğun bir baskı var. Hani karnenotunu yüksek tut. Doğal olarak da e, Çocukta bu e, kaygının yanı sıra korkuyu beraberinde getiriyor. Başarısızlık hissini de beraberinde getiriyor. Aileler genelde bu durumu e, olumlu bir şekilde karşılamıyor. E, hatta e, olayı şu şekilde e, açalım. Yaşadığım bir olay üzerinden hareket edelim. E, mesela bir öğrenci verin. Öğrencisini şu boyutta değerlendiriyor. Karne e, seni ölçen. Senin bütünüyle ortaya koyan bir şey. Eğer karnen kötüyse sen kötüsün. Bu durumu duyan bir öğrenci ne hisseder? Doğal olarak da eğer karnem kötüyse ben kötü bir insanım. Başarısız bir insanım. Beceremeyen bir insanım şeklinde. Velimin bu yaklaşımı öğrencimde bunu doğurmuştu. Ve çok başarılı olma potansiyeli olan bir öğrenci... ...potansiyelinin farkına bile varamadan kendini çekmişti mesela. Başarısızlığı işselleştirmiş ben yapamam, başaramam hissine kapılmış ve bir köşeye çekilmiş bir öğrenci haline geldi. Daha sonra biz bunu aileyle konuştuğumuzda aile bunun farkında bile olmadığını ifade etti. Buradan şuraya geleceğim. Ee, bazen öyle durumlar yaşanıyor ki anne babalar e, öyle olumsuz şeyler yapabiliyor ki farkında bile olamayabiliyorlar. Bu aşamada da profesyonel destek yani okul rehberlik servisi bu aşamada çok önemli. Buralardan e, destek alınması gerekiyor. Ailenin bu durumda Örneğin başarısız karneyle eve gelen bir öğrenci ilk aşamada şunu söylemesi gerekiyor. O hayatının bir bölümü. Yani biz fiziksel anlamda, duygusal anlamda, bilişsel anlamda, sosyal anlamda birçok gelişim yönümüz var. O bizim sadece eğitimsel boyuttaki e, durumumuzu ortaya koyan bir şey. O aşamada da öğrenciye şunu hissettirmeli, çocuğuna şunu hissettirmeli. E, bak güzelim bu senin sadece hayatının bir bölümü. Sen diğer yönlerin de Duygusal gelişim, sosyal gelişim boyutuyla bizi çok memnun ediyorsun. Bu senin karakterinin belgesi değil ya da karakterinin ölçüsü değil. Bu aşamada da bundan korkma. Bu sadece senin eğitsel boyutun. Bu aşamada da bu değiştirilebilecek bir şey. Onun için önümüzdeki yıl daha fazla desteklenerek, daha fazla çalışarak bunu düzeltebilirsin. E, şeklinde öğrenciyi rahatlatmalı yani çocuğun rahatlatmalı ve çocuğuna şunu hissettirmeli biraz önce de tekrar ettim bunu üstüne vurgu e, basarak vurgulamak istiyorum bu senin hayatının sadece bir bölümü buradaki başarısızlığı tüm hayatına tüm karakterine genellememek gerekiyor önce bunu ailenin kendi e, kendisinde hisselleştirmesi gerekiyor daha sonra da bunu çocuğuna hissettirmesi gerekiyor ama bu e, sözde olmamalı yani. Aslında aile işlerin içi çok çok üzülüyor. Aman Allah'ım karne ne kadar kötü ne yapacağız ne edeceğiz ama öte yandan da e, öğrencisine sadece sözel olarak bunu ifade ederse yavrum tamam e, kaygılanmana gerek yok bu senin bir hayatının bir bölümü dememeli. Bunu gerçekten aile hissetmeli ve çocuğunu o şekilde değerlendirmeli. Ama peki günümüzdeki ailelerde hiç böyle yapmıyorlar. Mesela çocuğun karnede bir ikisi oluyor diyorlar sen bunu niye üç yapamadın? Neden bu iki kaldı diyorlar. Anlıyorum. Çocuğu hep şey yapıyorlar. Küçük duruma düşürüyorlar. Ya küçük hmm. duruma düşürmüyorlar da hep bir, bir başka kişilerle zor, durumda. Evet. zor durumda bırakıyorlar. Evet. Ee, şimdi aslında bu tarz ailelerin e, bilinçaltındaki altındaki şey çocuğun başarılı olması. Herkes herkes çocuğun başarılı olmasını ister, öyle değil mi? Tüm öğretmenler, tüm aileler çocuğun ve öğrencinin başarılı olmasını ister. Aslında ailelerin buradaki niyeti çok da kötü değil. Aslında niyetleri çocuğun daha başarılı ol olmasını sağlamak. Fakat yöntemleri yanlış. Yani e, bu aşamada Utkucuğum senin so, e, sorduğun soru aslında e, ülkenin bir gerçeğini e, ortaya koyuyor. Bu aşamada ailelerin yöntemini değiştirmesi gerekiyor. Ne yapması gerekiyor bunun üzerine? Evet başarılı yapmak istiyoruz. Ama başarılı olamaması durumunda sorgulamak yerine başarılı olabileceğini, daha başarılı olabileceği ortamını sağlayabilirim? Ya da bu desteği nasıl verebilirim üzerine kendini sorgulamalı aslında çocuğu değil. Ve bu aşamada da öğrenciye... Uygun ortamı sağlamalı, onu desteklemeli ve ardından e, bir sonuç beklemeli. Bir de şöyle bir şey var, benim tespitim bu. Biz öğretmenler, biz anne babalar öğrenciye neyi sağlıyorsak ve ne veriyorsak onlar da bize onu verir. Demek ki eğer bir öğrenci e, başarısızlık yaşıyorsa aslında bu bizim başarısızlığımız. Onu daha başarılı hale getirilebilir. Bir de e, bu, şunu burada bir parantez açmak istiyorum. Başarı kişiye göre değişen bir şey. Örnek veriyorum. Benim benim sınırlılıklarımı, kapasite yeteneklerime göre bir adım sıçramak benim için başarıdır. Ama senin için üç adım sıçramak başarıdır. Çünkü senin kasların daha güçlü. Örnek veriyorum. Sen üç adım zıplayabilirsin ama ben bir adım zıplayabilirim. O zaman bir adım zıplayan, üç adım zıplayan'a göre daha başarısız mıdır? Aslında bence değildir. Çünkü onun kapasitesi, onun sınırlılıkları boyutunda onu yapabileceği en iyi şey en iyi şey o. Ee, en başındaki o başarılı öğrenci kimdir tanımını tekrar söylersem e, bana göre başarılı öğrenci kendi sınırlılıkları, kendi yetenekleri olanakları dahilinde yapabileceğinin en iyisini yapan kişidir başarılı öğrenci. Doğru olarak da anne babalar şurada şu yanılgıya düşmemeli. Yani e, ortada bir çit var. Ondan atlayan başarılı, ondan atlayamayan başarısız yargısını yıkmamız gerekiyor. Bu aşamada da sizin gibi e, değerli arkadaşlarımın bunu sorgulaması Beni çok mutlu ediyor çünkü ben de bunu sorgulamaya başladım ee, önce kendimde değiştirmeye başladım daha sonra çevrendeki insanlara bunu özellikle yaymaya çalışıyorum. Ama peki ülkemiz koşullarında kim daha fazla sıçrarsa o ön plana çıkıyor? Ee, çok güzel bir tespit. Ee, evet şu anki durum bunu gösteriyor ama bununla ilgili çalışmalar işte milletin Bakanlığı çerçevesinde ya da sivil toplum kuruluşları tarafından çok sıkça değerlendirilen bir, değerlendirilen bir durum. Buna yönelik de çeşitli düzenlemeler yapılıyor ama bu aşamada ha, bu düzenlemeler ne kadar yeterli tabii ki değil. E, bu düzenlemelerin yeniden yapılandırılması, değiştirilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. E, bunun için çalışmalar var ama yeterli mi? E, değil. E, senin bu yargının üzerine şunu söylemek e, gerekiyor. E, hem öğretmenlerin e, özellikle okul rehberlik servislerinin bu duruma biraz daha el koyarak ...durumu biraz daha en aza indirgemesi... ...yani şu bahsettiğin yargıyı en aza indirgemek gerekiyor. Fakat iş resim boyuta bindiğinde... ...yani SBS ve ÖSS boyutuna... ...bindiğinde dediğin gibi... ...en çok sıçrayan... E, ...yarışı kazanıyor, sıçrayamayan... ...başarısız olarak e, kalıyor. Ama umarım bu durum... ...ben de umut ediyorum ki değişecek. Çocuklar çalışarak düzeltebilir yani. Evet düzeltebilir e, ama... ...o başında e, söylediğim şeyi unutmadan... Herkesin başarısı kendi sınırları çerçevesinde oluşan bir şey. Onun için herkesi kendi alanında değerlendirmeliyiz. Peki karnesi kötü olan bir çocuk yazın yani o derse kötü olunan derse kötü aldığı derse karnesinde kötü olan o derse çalıştırılmalı mıdır? Yoksa o da her çocuğun yaptığı gibi tatilini mi yap yapmalıdır? Hmm. E, güzel soru aslında bu direkt çocuk haklarıyla da bağlantılı bir e, mevzu. E, her çocuk gibi, her çocuğun hakkı olan tatili bence yaşamalı. Niye? Çünkü e, o da diğer e, akranları gibi yani başarılı olan diğer akranları gibi e, aynı tempoyla bir yılı geçirdi. Başarılı oldu ya da olmadı ama aynı süreçten geçiyor değil mi? O zaman bu sürecin sonunda diğer e, başarılı olan akranlarının e, elde ettiği hakkı o da elde etmeli. Yani ben başarısız olabilirim ama tatil yapmaya hakkım var. doğurak da öğrencinin yaz tatillerinde örneğin matematikten başarısız olduğu yaz tatilinde bir matematik kampına sokmamak gerekiyor. Diğer çocuklar gibi tatilini yapması gerekiyor ve bu durum önümüzdeki eğitim öğretim yılında değerlendirilmesi gerekiyor ve o dönemde bu başarısız olduğu durum ya da başarısız olduğu derslere yönelik daha ekstra desteklenerek bir şeyler yapması gerekiyor. Peki çocuk haklarıyla karnı arasında bir ilişki var mıdır? Sizin değerlendirmenizi alabilir miyiz bu konuyu? Ee, süper bir soru Utku. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, çocuk haklarıyla şu anki karnı durumunu e, değerlendirdiğimizde e, çok da e, çocuk haklarını destekleyici bir durum değil. E, niye dersen e, hem, hem başarıyı he, hem de değerlendirmeleri bireyselleştirmeye çalışırken öte yandan e, genel bir yanlış yapıyoruz. Karnedeki e, aslında her çocuk başarılıdır. Karnedeki başarısızlık e, direkt çocuğu e, başarısız öğrenci diye etiketlediği için e, bir kere çocuk hakları konusunda e, olumsuz bir e, düşünceye e, getiriyor. Bu aşamada da e, çocuk hakları baz alındığında karnel, ka, şu anki karne uygulamasının çok da e, olumlu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Programı kapatıyoruz anladığım kadarıyla. Ben e, son olarak e, şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. Öncelikle e, bunu anne babalara ve biz öğretmenlere e, bağırarak böyle hakırarak söylemek istiyorum. E, başarı kişiye göre değişir. Kişinin sınırlıklarına ve yeteneklerine göre değişir. Ne olur? E, başarılı olmak bir çitin üstünden atlayanın başarılı olduğu atlayamayanın başarısız olduğu bir durum değil. Bu aşamada da hem karne hem sınavların çocuklarda yoğun bir kaygı yarattığını unutmayalım ve bu aşamada da Mümkün olunca onları destekleyerek hareket etmeliyiz diyorum ve bitiriyorum. Evet, Bir Söz Küçüğüm programında sonuna geldik. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Sizinle beraber olmak büyük keyifti. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Times before that, I was mean, I was mad Honey, I ain't never had nobody like you And the times before that, well, I was crazy I saw the dark side of the moon And the stars in the sky, they never called my eye Cause I ain't never had nobody like you And I ain't never had nobody like you It's good like... I've never had, I had nobody, nobody like you, like you.